Damlalar Bize ayrılan şu dakikalarda Ağırlıklı olarak edebiyatımızdan Gönül sahibi Kalem sahibi üstadlardan Dünyaya bakış açısını Yeniden gözden geçirmemize yarayacak Özellikle de dünyanın Geçiciliğine vurgu yapan sözlere işaret ediyoruz Başka konulara da temas ediyorsak da Ağırlık bu bildiğiniz gibi Bu defa aşkı isimli ünlü ve büyük divan şairinin sadece bu konuya hasredilmiş altı beyitlik gazelinden bakalım ne kadarını izaha fırsat bulacağız. Oldu tut redifli. Buradaki tut kabul et, farz et, say ki yani öyle kabul et bakalım ne olacak gibi anlamlara geliyor o şekilde kullanılmıştır. Şahı dehr oldun sîh rüstünde eyvan oldu tut sen güçüp gittin bu menzilden o viran oldu tut. Akıbet her verdiğin alır bilirsin dehridun. Bu haraba Bu pürgenci firaban oldu tut. Hak-ı tire ulusa rahir meskenin, mah enver bezmineşem eşebistan oldu tut. Caygâhın akıbet bir iki tahte paredir, Hay gafil menzilin tahtı Süleyman oldu tut. Çün perişanlıktır Edil sonu her cemiyetin bezminde habab fem olup perişan oldu tut. Şerbetin ahir sunar her şahsa kanunu ecel derdine Lokman'dan Edil hasta derman oldu tut. Dehridun'un devleti ahir hayali ha bulunur. Aşkıya var gönlünü düşünde sultan oldu tut. Sevgili dinleyiciler başlayınca hızımızı alamayıp tamamını okuduk ama... ...şimdi şu birkaç dakika içinde seçerek belki birkaç tanesini izaha çalışalım. Diyor ki bu dünyaya geldin gideceksin... Dostların var, ahbabın var, sevenlerin var, evladı ayalin var, servetin var falan filan bir de bakacaksın ki hepsi yok dağılmış yok sen tek başınasın. Fakat sen gam çekme ey gönül diyor sen hiç buna hüzünlenme. Hani bir düğün dernek olsa bir mevlid okutsan bir düğün yapsan bir şey yapsan hani bir davet versen dostlar gelirler e sonra ne olur dağılır giderler ya. İşte sen de öyle farz ediver, bezminde ahbap, cem olup perişan oldu tut. Kabul et ki sen bir dernek yaptın, bir düğün yaptın, eş dost geldi, dağılıverdiler kendini üzme. Caygahın akıbet bir iki tahta paredir. Asıl kalacağın yer netice itibariyle bir iki tahta parçasının bulunduğu kabirdir. Ey kişi, hay gafil menzilin tahtı Süleyman oldu tut. Farz et ki, Hazreti Süleyman'ın tahtıydı senin menzilin. Ne fark eder? Netice itibariyle caygahın bir iki tahtı fare. Şerbetin ahir sunar her şahsa kanunu ecel. Ecel kanunu Cenab-ı Hakk'ın takdiri odur ki ecel şerbeti herkese sunulur netice itibariyle. E o halde Hazreti Lokman'dan hastalığına derman olsa ne fayda? Derdine Lokman'dan ey dil hasta derman oldu tut. Dehridun'un devleti ahir hayali ham olur aşkıya var gönlünü düşünde sultan oldu tut. Şu alçak zamanın şu alçak dünyanın verdiği makam mevki daima neticede uyku ve hayal haline gelir. E madem öyledir aşkı kendine söylüyor nasihat kendine. Aşkıya var gönlünü düşünde sultan oldu tut. Sen de şu dünyada eline geçen makam mevkiyi Tut ki rüyada bir sultan olduk işte. Rüyadaki sultanlığın elden gitmesine hiç üzülünür mü? En nihayet ilk beyti en son söylemiş olalım. Şahı dehr oldun sipih rüstünde eyvan oldu tut. Sen göçüp gittin bu menzilden o viran oldu tut. Farz et ki sen yeryüzünün şahı oldun. Öyle ki şu gökyüzü senin sarayının çadırı gibi oldu. Hani sarayın çadırı üstünü örten çatı büyük olsa çadır büyük olsa insan bununla övünür ya farz et ki gökyüzü senin sarayının çadırı oldu. Yani sen yeryüzünün tamamına sultan oldun e ne olacak sen göçüp gittin bu menzilden o viran oldu tut. Yıkılmaya mahkum değil midir viran olmaya mahkum değil midir? Akıbet her verdiğin son demiştik ama son beyt açıklamaya da galiba birkaç saniyemiz var. Akıbet her verdiğin alır bilirsin dehridun dun bu haraba bat pür genci firavan oldu tut. Firavunların hazineleri sana ait olmuş olsa bile biliyorsun ki alçak dehir zaman her verdiğini alır sakın sakın ola ki çekme.